6. hücceti imaniye 10. sözün 9. hakikati. Babı ihya ve imat'edir. İsmi Hayy Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşrı gibi acip 300 bin'den ziyade enva mahlukatı haşru neşredip kudretini gösteren ve o haşr neşt içinde, nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile, ihata ilmiyesini gösteren ve bütün fermanları fermanlarıyla, beşerin haşrini vaad etmekle, bütün ibadının enzarını saadet-i çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla. Azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazlar en niyazlar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittiaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkemeyi kübra'yı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıfı Zîhân'ı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ru'y zeminde haşr ekberin ve meydanı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretatını icat ediyor. Ez cümle haşr Bahari'yi de görüyoruz ki Beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor, bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını aynıyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemal imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde, kemal intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki, bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin. Semavat ve arzı altı günde halk edemesin. insanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa! Acaba, Muciz numaa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın, Galatsız, seyifsiz, noksansız hepsini beraber, gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam veya hut bir sultanı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır memleketleri tebdil eder denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş geçemiyorlar biri sana dese o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak misafirlerini yolda bırakmayacak sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle, efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki, inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak, nakkaş ezeli gözümüzün önünde, kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, ruh arzın sayfesinde 300 binden ziyade envağı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip, muhafaza eden zatı hakîm-i hafîz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadîr ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi hem hiçten yeniden bütün hayatın ordularını bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla Zerratı emri kun kün fe ile kaydedip yerleştiren ordular icad eden zatı ı zülcelal tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerratı esasiyye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında Hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev ve havada bulutların icadu ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak. Ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki canağı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra, bu kadar nümune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşr-ı cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, ferman azam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? فَنْضُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Elhâsıl Aşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umur dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz muhteşem bir diyarı ı âher var. Başka bâki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervâh-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-ü münevvere aktabı, bütün ukûl-ü nuraniye erbabı şehâdet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder naklederler hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür hiçbir cihetle celali kudsiyetine yanaşamaz hulful vaid ise ya afdan ya acizden gelir halbuki küfür cinayeti mutlakadır Haşiye. Evet küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan bütün esma-i karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan İstidadı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulm azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi afını iktiza eder. İnne la zulmun azim şu manayı ifade eder. Affekabil değil. Kadiri mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkîce her biri nev'i beşerin bir yıldızı bir taifenin gözü bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli isbattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccah ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkarlarını hiç atarlar. Elhasıl, Dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek, Şüphesiz dünya bir mezraadır, Mahşer ise bir beyderdir, harmandır, Cennet cehennem ise, birer mahzendir.